<Gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu <gülüyor> es vesselamu ala sayyidil evvelin vel akhirin Seyyidina <gülüyor> ve senedina ve mededina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn <gülüyor> ve men tabi'ahu bi ihsani ila yemînî ama bazı falim, eyel ikvan, fînna iftal al hadîs kitabullah ve iftal al hedi hedi şejidna Muhammedin sallallahu aleyhi ve sallam, işlerle umurlu muhtesatı hâl ve kulla muhtedim bidâh ve kulla bidâhın dalale ve kulla dalalîtin mesahib hâpîn nahr ve biz senedel muttâfi ile sallallahu aleyhi ve اِنِّي لَاَعْلَمُ سَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ اِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ سَدَكَ رَسُولُ اللّٰهُ فِي مَا قَالْ اَلْتَ مَا Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allahu Teala Hazretleri sizleri ve bizleri dünya ve ahiretin hayırlarına erdirip iki cehanda mesut ve bahtiyar eylesin. Şu mübarek cuma akşamında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinden münasip bir miktar okuyup yüz etmek için toplanmış bulunuyoruz. Bu hadis-i şeriflerin izahına başlamazdan önce buyurun Peygamber Efendimiz'e sevgimizin, saygımızın ve bağlılığımızın bir nişanesi olmak üzere evvel ve hasreten onun ruhi patine hediye edelim diye ve sonra onun cümle âlinin ve ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına hediye edelim diye Sair Enbiya ve Mürselin ve cümle Evliyaullah'ın ve bilhassa Ümmeti i Muhammed'in mürşitleri, velesiy Embiya, Enbiya, Sadat ve Meşahit-i Ruk-u Aliye'mizin, Ebu ve Ali-i Mürtazadan ve Sair Sahabeden Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecmain, mütesersilen Üstadımıza kadar güzel an eylemiş olan cümle mensuplarına ve halifelerinin mürüdülerini ruhlarına hediye olsun diye ve uzaktan ve yakından şu mübarek cuma akşamında bu hadis-i şerifleri dinlemek ve cuma akşamı yatsı namazını camide kılmak sevap diye buraya gelmiş olan siz kardeşlerimizin vesair dost ve ihvanımızın ahirete geçmiş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun ruhları şad olsun, kabirleri kürnür olsun diye yaşayan biz Müslümanlar da Rabbimizin rızasına uygun ömür sürüp Kur'an-ı Kerim'in yolunda yürüyüp Peygamber Efendimizin sünnetini ihya eleyip iman-ı kamil ile ahirete geçmemize vesile olsun diye buyurun birer Fatiha üç üç iklasi şerif okuyalım öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Biz Şerif Ravmuzul isimli hadis mecmuasının 147. sayfasının 7. hadisi şerifedir. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Osman Radıyallahu Anh Hakimin müsterrakinde ve İbn-i Hibban'da, i̇bn Hüzeyme'de ve Ahmet İbn-i rivayet olunduğuna göre, İbn-i de var. Şöyle buyurmuşlar, ''İnni le alemu kelimeten'' Ben öyle bir kelime biliyorum ki, öyle bir söz biliyorum ki, ''la yekuluha abdülhakkan min kalbihi'' Hiçbir kul yoktur ki, onu hakiki bir inanç ile gönlünden derin derine sap, ıı, sarılarak sımsıkı bir ıı, iman ile, yakın ile söylesin de illa ıı, mümkün değil başka bir şey olması illa harramahullahu alel nâr Allahu u Teala Hazretleri muhakkak onu cehenneme haram kılar asla cehennemine düşürmeden cennetine dahil eder yani ben öyle bir söz biliyorum ki onu hakiki tahte değil, hakiki bir şekilde gönülden söyleyen kulu Allahu Teala Hazretleri muhakkak cennetine sokar, cehennemine haram kılar. Cehenneme girmesi imkansız olur, girmez. Tabi bu kelimenin ne olduğu bu hadisi şerifin arkasında beyan edilmemiş. Acaba bu söz hangi sözdür? Acaba bizim bilmediğimiz bir söz mü? Acaba esrarlı kılsımlı bir saklı kelime mi? Hayır. Bu söz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah veya şehadet kelimesi ile Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü İşte bu söz. Kelime-i veya kelime-i tevhid dediğimiz ifade ki Başka hadis-i şeriflerden biliyoruz bu hasseye sahip. La ilahe illallah diyen cennete girer. Cehenneme teni haram olur. Bu kadar kolay mı cennete girmek? Evet. Allahu Teala Hazretlerinin lütfu çoktur. fazl keremi eşsizdir, emsalsizdir, engindir, ucu bucağı yoktur. Rahmetine nihayet yoktur. Rahmeti her şeye galebe çalar, mümin kullarını dünya ve ahiretin hayırlarına erdirir. La ilahe illallah cennetin anahtarıdır. Kim la ilahe illallah derse cennete girer. Men gâle la ilahe illallah dehalel cennet. O da bir ayrı hadisi şerif. Onun için bizim mahallemize çok seneler önce bir hoca kardeşimiz gelmişti. Dedi ki sizin mahallede cami yok. Ne olsun, dört sokak aşağıda var bir kubbeli cami. E sizin mahallede yok. İşte oraya gidip geliyoruz. E sizin mahallede yok. Peki kuralım. Yer yok, parsellenmiş, herkes birer iki katlı ev kondurmuş, bahçeli bir mahalle. Olsun, hiç yer ayırmamışlar. Park yeri ayırmışlar, çocuk bahçesi ayırmışlar, sinema yeri ayırmışlar, harp olursa sığınma yeri ayırmışlar pazar yeri ayırmışlar. ihtiyarlar dinlensin diye ayırmışlar. Çocuklar oynasın diye ayırmışlar. Sanki bu milletin hiç ibadete ihtiyacı yok. Sanki onu onun yani bir ihtiyaç görmüyor. İbadet etmek sanki kendisine gerekli bir şey değilmiş gibi. Şu mahalle kuranların akıllarına bakın. Her şeyi düşünmüşler de ibadet yeri yok. Çarşı pazar dahil her şey var. sığınak dahil her şey var. Ama ibadet yeri yok. Bu bu mahalleyi kuran mimar, bütünüyle düşünen mimar, bu milletten kopmuş bir mimar. Bu milleti tanımıyor. Bu milletin evvelinden haberi yok. Bu millet buraya neden gelmiş bilmiyor. Bu milletin dedeleri, bizim dedelerimiz buralara neden gelmiş bilmiyor. Müslümanın hayatında ibadetin yeri nedir bilmiyor. Caminin önemi nedir bilmiyor. Herkes evinde kalsın canım. Otobüs şoförüne gidiyorsun diyorsun ki Şoför bey, namazım kaçacak. Müsaade et. Şöyle bir yerde dur, şu namazı kılayım. Oturduğun yerden kıl. Sanki şoför değil, müftü. müştü sanki. Şeye söylüyorsun, muavine söylüyorsun. Hacı amca oturduğun yerden kılarsan olur. E, durmak varken niye oturduğum yerden kılayım? Herkes, ben durduğum zaman başkaları da gelecek. Yani olay tarafına kaçıyor herkes. Bir kısmı da bu milleti bilmiyor. Neyse cami yapacağız. Tutturdu illa yapacağız. Peki bize, yani cami yapmak iyi de yer yok ama onun da hatırını kıramıyoruz. Dedim ki gel bari benim bahçeye yap. Bizim alt kattaki komşuyla evimiz ortak. Bahçesinde de bir yer var. Buraya bir şey yapalım. Geldi dolaştı baktı burası kenar dedi. Mahallenin göbeğinde olsun dedi, orta yerde. Tekrar. Gittik bir yerde, bir arkadaşın evini dolaştık, kömürlüğüne baktık, o kendisi içeride, haberi yok. Biz evini teftiş ediyoruz ki, neresine bunun bunu, cami yaparız diye yaptık. Karar verdik yani, bir cami orada olsun diye ama, daha ortada bir şey yok. Hemen o gün, elini kulağına koydu, ezan okudu. Böyle ezanla okudu. Herkes camlara çıktılar. Ne oluyor bu mahallenin burasında diye. Baktılar sakallı bir adam elini kulağına koymuş ezan yapıyor. Deli sanmışlardı. Divane sanmışlardı. Zaten öyle. Yani eski has Müslümanlar bu devirde yaşasalar biz onları deli sanırız. Onlar gelseler bu devirde bizi görseler topayla kovarlardı. O kadar farklılaşmışız. İşte camlar açıldı, kapandı filan. Allah Allah ne oluyor dediler. E otların üstünde, dikenmiş, dikenlerin üstünde, sararmış otların üstünde namaz kılacağız ön tarafta. Utandık, birer battaniye getirdik yani mahalleli. Battaniyeleri serdik yaz günü. Çoluk çocuk bayram yeri gibi toplandı. Herkes böyle dolanıp şöyle açıktan alarga, şöyle bir çarp vuruyor, Efendim şöyle yan yan bakıyor. Ama bizim hoca çok pişkin, çok şakacı, çok tatlı bir insan, asıl oraya getireceğim, gel gel diyor çocuklara. Çocuk pek sırıtıyor tabii, gülüyor. Mahallenin çocukları yani, ufak, büyük, yani ilkokula giden, gitmeyen falan. Gel gel diyor, o da gülüyor. Diyor ki, bak diyor cennette, uçacaksın havalarda, istemez misin diyor. Kelebek gibi havalarda. Tabii çocuk bayılıyor, mesle diyor, geliyor. Alevi'nin çocuğu var, sünni'nin çocuğu var, dininin çocuğu var, dinsizin çocuğu var, çocuğu var, babaları cami yaptırmaya lüzum görmeyen mahallede. Çocukların hepsini toparladı, arkaya saf yaptı. Ondan sonra da döndü onlara namazdan sonra ders verdi. Asıl oraya getireceğim bu hadis-i ilgili. Çocuklar dedi, hepinize dedi, onar tane anahtar veriyorum dedi. Anahtar filan yok ortada onar tane anahtar veriyorum dedi. Bu anahtarları cebinize koyun dedi. Sevdiğiniz insanlara bu anahtarlardan birer tane vereyim ki gelsinler cennetin kapısını açsınlar o anahtarla cennete girsinler dedi. Neymiş o anahtar diye böyle merakla bekliyor çocuklar. Boşuna gitti yani. Adam çok usta hoca. Çocukları eğitmekte, terbiye etmekte, şeflendirmekte bir tane. Çocuklar dedi bu anahtar La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözü dümdü. Dondurun bakalım ceplerini. Çocukların önünde bir şey yok ama masadan dolduruyormuş gibi yaptılar ceplerine. Şimdi biz duyuyoruz ertesi günlerde her birisi gitmiş anasının babasının yanına anne al şu anahtarı. Anahtar yok ortada. Nedir çocuğum? İşte bu cennetin anahtarı. Hadi anne la ilahe illallah de Muhammedur Resulullah de Biraz diye mahalle çalkandı. O çocuklar cemaatimiz oldu biz. Taş cemaat geldiler, gittiler. o hoca orada durduğu müddetçe elhamdülillah ondan sonra da o maya tuttu orada şimdi güzel bir cami var üstünde yurdu var, yurdunda efendim kural okutuluyor, altı kaloriferli Efendim civardan bütün herkes gelir, orada namaz kılar yani insan gayret etti mi olmayacak sandığı şeyler oluyor mahallede yer bırakmamışlar, bırakmasınlar sen bul, yer yok sen hele bir ucundan başla. Hele bir çimenlerin üstünde kılmaya başla bakalım. Allah Kerim arkasından neler getiriyor, neler gösteriyor. O Alevi'nin çocuğu, belki dinsizin çocuğu, öteki efendim imansızın çocuğu ama analarına, babalarına yaka silktirdi o çocuklar sonra. Yaka silktirdiler. Çocuklar geldi, geldi namaza durdular. Demek ki çalışmayı güzel yapabilirsek elhamdülillah iyi neticeler alınıyor. O şaka ama çocuklara öyle söylemek şaka ama sözün aslı doğrudur, cennetin anahtarı la ilahe illallah sözüdür peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün bir bostanda bostan kuyusunun kenarına oturdu yanında Ebu Hüreyre radıyallahu anh vardı Ebu Hüreyre radıyallahu anh dedi ki la ilahe illallah diyen cennete girecek sevindi Ebu Hüreyre radıyallahu anh dedi ki ya Resulallah müjdeliyim mi? Müjdele. Hemen kalktı yerinden, bostanın kapısından çıktı ve ne gelene müjdeleyecek. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, La ilahe illallah diyen cennete girer. İlk karşısına çıkan Hazreti Ömer <gülüyor> radıyallahu anh baba yiğit. Hazreti Ebu Hüreyre zayıf nahi. Ufak tefek. Ufak tefek olmasa bile zayıf yani. Ötekisi yiğit. Boylu postu. İri. Ya Ömer dedi ''Lâ idâhe illallah'' diyen cennete girecek der demez Hz. Ömer bir vurdu ona, arka üstü yere oturdu. Tabi üzüldü Ebu Hürre Allah'a gözünden yaş geldi Peygamber ekanınıza şikayete gitti. Döndü ''Ya Resulallah sen bana böyle demedin mi? Ben senden izin almadım mı? Ben bunu Hz. Ömer'e söylediğim halde o bana vurdu'' dedi. Hz. Ömer de zaten arkasından girmiş sana O şikayet için girdiği zaman o da arkasından girmiş niye böyle yaptın ya Ömer deyince Peygamber Efendimiz dedi ki, ya Resulallah bu ahali, bu sözüne güvenirler, bu sözüne dayanırlar, yan gelip yatarlar, ibadetten, taatten, hayırdan, hasenattan efendim Allah yolunda terdikip çalışmaktan geri dururlar. Evet, la ilahe illallah diyen cennete girecek ama muhterem kardeşlerim, o imanı muhafaza etmek lazım. O iman öyle la ilahe illallah dediğin zaman açıkta yanan bir mum gibidir. Temsil getirelim. Açıkta yanan bir mumu şurada yaktın. Kapıyı açıp evine kadar götürebilir misin? Açıkta. Belli olmaz. Bakarsın bir rüzgar eser, püf mum sönüverir. Allah korusun insan imansız kalır. Zaten Peygamber Efendimiz bizim bu zamanımız için buyurdu ki İleride öyle bir zaman gelecek ki kişi mü'min olarak sabahlayacak, akşama kafir olarak akşamlayacak. O kadar değişken. Değişken bir zamandayız. Neden? Nasıl? Olur mu öyle? Oluyor mu? Olur ve oluyor. Çünkü Resulullah'ın ihbarı haktır. Her sözü doğrudur, muhakkak olacaktır. Sabahleyin kalkar bir zavallı. Eh, sabah namazını kılar Ondan sonra eline bir küfür gazetesi alır. Bir muzur neşriyat alır. Aklını çekecek şeytani bir şeyle karşılaşır. imanı uçar gider. Bu imanın çıplak bir mum gibi olan imanın etrafına mahfaza lazım. Fener lazım. Rüzgardan sönmemesi için çareler lazım. İşte onlar da çeşit çeşit ibadetlerdir, taatlerdir, hayırlardır, hasenattır. Eğer insan en son ana kadar bu mumu, bu mumu söndürmeden canını teslim edebilirse cennete gidecek ama o zamana kadar kollamak lazım. Onun için ibadet ve taat gerekiyor. Onun için sımsıkı Allah'ın emirlerine, yasaklarına sarılmak gerekiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde buyurdular ki cennetin arazisi düzdür, üzerinde bir şey yoktur çıplaktır. Bunu kulun amelleri süsleyecek. Şimdi düşünün ki size efendim Hüseyin Gazi'nin kayalıkları üzerinden bir yer verdiler. Buyur al burası da senin arsan olsun. Ya ben bu kayalık yeri ne yapayım? Ağaç diksem ağaç bitmez der insan. Yani cennete girmek güzel bir şey. Ama cennetin içindeki efendim e, zinetler, süsler insanın buradaki amelleriyle kazanılıyor. İbadetlerle, taatlerle, zikirlerle, tesbihlerle, efendim, kelime-i tevhidlerle kazanılıyor. Onun için amele, amel işlemeye, salih ameller işlemeye çok gayret etmeliyiz. Nitekim şeyde, birçok ayet-i kerimelerde bu bildiriliyor. Hepinizin bildiği bir numune söyleyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Fel yeme. La tuzlamu nepsün şey en ve la tuzevne illa ma küntüm tamelul İşte bu ahiret gününde hiçbir kimse zulme uğramayacak, haksız bir muamele görmeyecek. Allahu Teala Hazretleri her kula ettiğinin karşılığını verecek, haksızlık etmeyecek. Kişi ne ettiyse ettiğini bulacak. Hayır et ettiyse hayır biçecek. Şer işlediyse şerrin karşılığını görecek, cezasını çekecek. Vera تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا küntüm تَعْمَلُونَ Ancak işlediğiniz amellerin karşılığını göreceksiniz, mükafat veya cezaya öyle uğrayacaksınız diye o ayet-i bize bunu bildiriyor. Onun için allah Teala Hazretleri cümlemizi salih ameller işlemeye muvaffak eylesin. İmanımızı çıplak bırakmayalım. İmanı farzlar korur. Farzları sünnetler korur. Sünnetleri adab korur. Öyle onlar iç içe kat kat kat kat efendim, birbirlerini koruya koruya, efendim, insanın imanı sağlam kalır. Eğer adaba riayet etmezse, sünnetlere gelir, dayanır. Dış tazikler, kötü tesirler. Sünnetlere tesir eder, onları şey yapar, bozar. Sünnetleri yapamaz duruma gelirse, o dış kötü tesirler, menfi tesirler, farzlara gelir, dayanır, onları bozar. Onları ihmal ederse, imana gelir, dayanır imanın ışığı böyle rüzgardaki mum ışığı gibi başlar saldım saldım sallanma farzları da yapmaya. eğer kuvvetli bir küfür rüzgari eserse püf, mum söndü mü yandı insan onun için allah Teala Hazretlerinin emirlerini yasaklarını tutalım farzlarına riayet edelim Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesine riayet edelim dinimizin ya ibadetlerimizin bize öğrettiği gösterdiği adaba riayetkar olalım edepli Müslümanlar olalım. Allahu Teala Hazretleri cümlemize hayırlara muvaffak eylesin. Sevdiği razı olduğu, Arif edip zarif kamil kullar olmayı nasip eylesin. İkinci hadisi şerife gelince bu akşam okunacak. İkinci hadisi şerife gelince bu hadisi şerif maşallah bu sayfanın yarısından başlıyor. Öteki sayfanın dibine kadar gidiyor. Uzun bir hadisi şerif ama korkmayın ben şeyime bastım. Saatimin şeyine bastım. Uzatmak istemiyorum tabi. Peygamber Efendimizin usulü de öyleydi. Bıktırmadan kafi miktarda söylemekti. Hızlı hızlı ya Siz de anlarsınız. Dikkat edin inşallah. Efendim, kaçırmayın. İnşallah malumunuz olur anlarsınız. Şimdi bu ikinci hadisi şerifin efendim ra, e, rivayeti şeyden geliyor. El, el Hakim Efendim ve Taberani, Abdurrahman İbni Semure'den rivayet etmişler. Uzun bir hadis-i şerif. Burada insanların işlediği amellerin insanlara ahirette nasıl fayda vereceğini Peygamber Efendimiz anlatıyor. Ve bu amellerin çeşitlerini sayıyor. Sevaplı amellerin çeşitlerini sayıyor. Binaenaleyh bizim ilk hadis-i şerifi söylerken başlattığımız bu salih amelleri işlemek nasihatimize uygun düştü bu arkasındaki hadis-i şerif. Şimdi bu uzun hadis-i şerifi ben baştan sonra okusam beş dakikasını öyle geçiririz zamanı. Öyle yapmayayım. Size cümle cümle izah edeyim. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki parmağımı da koyayım ki karışmasın çünkü satırları çok. İnni ra'ytül barihate <gülüyor> aceben el bariha, evvelki akşam demek, dün akşam demek. Gece demek. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki dün gece Acayip şeyler gördük. Şaşılacak şeyler gördük. Şimdi Peygamber Efendimiz tabii "Gördüm" diyor. Bu rüya rüya olabilir. Ama Peygamber Efendimizin rüyası nübüvvetinin 40 küsürde biridir. Peygamber Efendimizin rüyası gün gibi çıkardı daha peygamber olmadan evvel. İlk alametleri neydi peygamber efendimizin Peygamber olacağının ne zaman bir rüya görse ertesi gün böyle güneş gibi gün gibi zahir olurdu. O rüya aynen çıkardı. Tabi bu görülen rüyalar hattır. Efendim çünkü Allahu Teala hazretleri ona rüyayı sadıka gösteriyor. O peygamber. Ayrıca gördüm dediği rüya olmayabilir. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin miracını biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de sabit ki bir gecede efendim, ruhma el cesed Mekke-i Mükerreme'den Kudüs-ü Şerif'e gittiğini ayet-i kerime bildiriyor. Ve gördüğü şeyleri efendim, müşriklerle münakaşasını biliyoruz. Müşrikler inanmadıkları zaman onlara söylediklerini biliyoruz. Peygamber Efendimizin ruhaniyeti, efendim, cismaniyeti cismi de nurdur. Efendim, her yeri gezebilir. O alemleri orada da müşahede edebilir. evvel Evvelle de gidebilir. ileriye de gidebilir. allah Teala Hazretleri sevgili Resulüne her şeyi rüyadan ayrı. Ayamen de başka tarzda da bizim anlayamayacağımız şekilde de göstermeye kadirdir. Ama ifade dün gece şaşılacak şeyler gördüm diyor. Geceliğin insanlar umumiyetle rüya görür diye rüya diyebiliriz. Rüyayı sadıkadır. Rüya değil de ona mahsus bir başka manevi seyahattir, bir başka miraçtır denilebilir. O da mümkündür. Diyor ki Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de de biliyorsunuz ona gösterilen rüyaların çıktığı ayet-i kerimelerle sadece. <gülüyor> Diyor ki şaşıracak şeyler gördüm, sayıyor şimdi. Min ümmeti benim ümmetimden bir adam gördüm. Kadhişte <gazî> şevt hür meleiketin. İpte ve şet hür meleiketin. <gazîhuh> Hija ehu <palestankazehu> budu <min> uhu <gazîhuh> kisten kaze Ümmetimden bir adam gördüm ki melekler onu efendim kuşatmışlar. Şepe çevre etrafını kuşatmışlar. Hani askerin bir düşmanı yakalamak için etrafını sarıp kuşattığı gibi bir adamı melekler yakalayacak, etrafını sarmışlar, kuşatmışlar. Efendim alıp götürecekler. Ama bu melekler ifade eden anlaşılıyor ki azap melekleri. Azap melekleri. Çünkü Allah'ın her her işi gören melekleri vardır. Cehenneme vazifeli melekler de var, cennete vazifeli melekler de var, dünyaya vazifeli melekler de var, insan vücuduna vazifeli melekler de var, yıldırıma, rüzgara, buluta, efendim, aya, güneşe vazifeli melekler de var. Şimdi bu melekler anlaşılıyor ki yakalayıp azap yerine götüreceklerdi onu, ama teja ehu vudu bu kişinin almış olduğu abdest geliyor onu bu sıkıntılı durumdan kurtarıyor. Aldığı abdest o kişiyi azap meleklerinin elinden kurtarıyor. Azaptan kurtarıyor. Cehenneme atılmaktan, azap görmekten kurtarıyor. Öyle midir? Şimdi burada bu soruyu soralım. Evet öyledir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdular ki kişinin aldığı abdest usulünce alınmışsa Efendim, dualarla, şeylerle hangi azasını yıkıyorsa o azalardan damlayan sularla beraber günahlarını alır götürür insan. Bu abdestin iki faydası vardır. Çok faydasından iki ana faydası vardır. Bir faydası şudur ki kişinin bedenini temizler. Yüzünün teri gider, elinin teri gider, efendim ayağının kokusu, pisliği gider, maddi temizlik. Bir de Manevi temizlik tarafı vardır ki o da kişinin günahını temizler. O da manevi kirlerini giderir. Hatta isterse su olmasın. Su olmadığı zaman nasıl abdest alıyoruz? Teyemmümle abdest alıyoruz. Elimizi toprağa vuruyoruz, yüzümüze sürüyoruz. Elimizi toprağa vuruyoruz, kollarımıza sürüyoruz. Efendim, toprağı da silkeliyoruz yani bir şey sürmek değil. Ama yine temiz oluyoruz. Manevi temizlik oluyor. Demek ki bu da işin manevi tarafını gösteriyor. Yani su olmasa bile manevi bakımdan abdest insanı tertemiz fark ediyor. Demek ki abdest kurtaracak. O halde abdest almaya dikkat edelim, usulüyle alalım, dualarıyla alalım. Dua etmeden abdest alan kimsenin sadece azaları temiz olur dua ederek abdest alan kimsenin günahlarının hepsi mahfirat olur diyor Peygamber Efendimiz. Onun için şu abdest dualarını da öğrenin. Onlarla güzel güzel abdest almaya itina eyleyin. İkincisi. Şimdi numaralama yok ama Veri e tu raculan min ummeti kad busita aleyhi azabul kabri feja'athu salatuhu festamkazathu Rakam yok ama biz kendimiz anlaşılsın diye söylüyoruz. ''Bir başka adam gördüm ki'' diyor Peygamber Efendimiz ''Bu adamın efendim, üzerine kabir azabı yayılmış.'' Hani nasıl duman çöker böyle bazen, bazen yangında böyle ateşler sarar, kaplar bir şeyi. Bu adamın da üstüne kabir azabı çökmüş, Eyüla gibi üstüne çökmüş, bu adam kabir azabı çekecek, cayır cayır yanacak. Cehennem çukurlarından bir çukur gibi olur. Bazen kabir insana diyebiliyoruz. Ama yakacaktı ama, ceza görecekti ama, kabrin içi kapkara olacaktı ama, dumandan fecaethu salatuhu, kıldığı namaz geliyor ve onu bundan kurtarıyor, bu durumdan kurtarıyor. İfade, Arapça ifadesi fecaethu geldi. Salatuhu, namazı, festangazethu min zalike, onu bu durumdan kurtardı. Çünkü görmüş olduğu şeyi naklediyor Peygamber Efendimiz. Tam böyle kabir azabı üstüne çökmüşken namazı geldi o adamı kabir azabından kurtardı. Namaz insanı kurtarır mı? Kurtaracak kardeşlerim. Çünkü Peygamber Efendimiz başka hadisi şeriflerinden de buyurmuş ki, insanın kıldığı namaz evinin önünde şırıl şırıl akan tertemiz, bir efendim ırmak gibidir bildur gibi suyu olan tertemiz bir ırmak. İnsan günde beş defa girse oraya yıkansa üzerinde kir, pas, ter koku kalmaz. Onun gibi namaz da insanı temizler. Başka hadis-i şeriften biliyoruz ki insanın bu kıldığı namaz bir evvel ilki ile arası bir evvel kıldığı namaz ile aradaki günahların aklına sebep. O halde namaza müdavim olalım. Namazlarımızı güzel kılalım. Muhterem kardeşlerim, namaz zikirdir. Tepeden tırnağa zikirdir, başlangıçtan sonra zikirdir. Allahu Ekber dediğin zamandan, Elhamdülillah dediğin zamana, Subhanallah dediğin zamana, ileriye doğru hep zikirdir. Şimdi biz bu namazın her zikrini tadına vara vara, şuurlu şuurlu söylersek, bir namaz kıldığımız zaman bayağı baya kalabalık miktarda, bol miktarda zikir yapmış oluruz. Onun için en yüksek evliyanın, en yüksek mertebelerde, en çok zevk aldıkları ibadetleri, namazları olmuştur. Ve nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buyurdu ki, ''Kurretü ayni sala. ''Benim gözümün şendiği, serinliği namazda'' dedi. Namazı öyle kılacak, tat alacak tarzda kılacak hale getirelim kendimizi, hazırlayalım. Yoksa... Babadan gördük, tokat yiye yiye efendim, namaz kılıyoruz, işte baba olmadığı zaman kaytarırdık filan diye o eski çocukluk kafasını devam ettirmeyelim. Babası yanında olduğu zaman kılar, olmadığı zaman kılmaz. Babası yanında durmadığı zaman arkadaşlarıyla gülüşe oynaşa, namaz namazlıktan çıkar, arka saflarda çocuklar oyun oynar yani, öyle değil. O çocukluk şeylerini bu tarafa bir tarafa bırakacağız. Şu şuurlu şu Rabbımızın huzurunda olduğumuzu bile bile, her sözümüzün bir zikir olduğunu bile bile ve bize çok sevaplar kazandırdığını bile bile tadını çıkarta çıkarta özene özene yapacağız bu iş. Özene bezene yapacağız. Nasıl insan eline ben beyaz güzel bir kağıt verirse, nefis bir kalem verirse, bir mektup yaz deseler, bir yazı yaz deseler, yaz da şunu asacağız şuraya deseler, nasıl özenir? Onun gibi bu namaza da özenelim. Namazı özene bezelim. Ra'i tu min ümmeti. Yine ümmetimden bir adam gördüm ki: Kadheh tawweshet hür shay'a kinyinu fijaahu likkurullahi hu minhum. Bir adam gördüm ki ümmetimden melekler, şeytanlar etrafını kuşatmışlar. Bahane Şeytanlar etrafını kuşatmışlar. Efendim, musallat olmuşlar çevresine. Allah'ı zikretmesi geldi. Zikrullah geldi. Onu o şeytanlardan kurtardı. Öyle gördüm diyor. Muhterem kardeşlerim, zikrullah kale gibidir. Zikrullah kalezine giren, şeytanın şerrinden ve fitnelerden emin olur. Onun için, kalbinizi, gönlünüzü, dilinizi zikrullaha alıştırın. Büyüklerimizin sözlerine kulak verin. Onlar ömür tecrübesidir. Hayat tecrübesidir. ibadet tecrübesidir. Bu zikirde bucak bucak kaçmayın. Bu zikri severek yapın. Bir kimse ki Allahu Teala Hazretlerini zikreder, zikrederken sevgiden, saygıdan, haşetullah'tan, havfullah'tan gözlerine yaşlar gelir, yere damlar, o kimseye cehennem haram olur. Onun için Allah'ın zikrini seve seve yapın. Kişi sevdiği şeyi çok söyler. Kişi sevdiğini dilinden düşürmez. Çocukları görmez misin? Şeker baba, şeker, şeker, şeker, şeker, şeker, çikolata, çikolata, çikolata, çikolata, yeni marka bir şeyler efendim bir sürü. Neden? Seviyor. İster durur. Sen de seviyorsan sevdiğini zikredersin. Bak insanı efendim şeytanlardan kurtaracak hem dünyada hem ahirette kurtaracak. Verahet uracidan min ümmeti yel hesu atasan feja ehu siya ramadane fesakahu. Ve bir adam gördüm ki susuzluktan dili sarkmış nefes alıp duruyor, perişan olmuş, susuz, dudakları kurumuş böyle efendim. Kurumuş yani şeyden susuzluktan susamaktan dudakları kurumuş çatlamış işte o adama gördüm ki Ramazan orucu geldi onu suladı. demek ki demek ki mükafat efendim yapılan işe göre sen bu dünyada Allah rızası için yemeni içmeni terk edersen o oruçta seni susuz zamanında sular böyle suya kandırır susuzluğunu giderir azabını izale eder. Onun için Ramazan orucumuza dikkat edelim. Şunu da bilelim ki oruç sadece Ramazana mahsus değildir. Ramazan orucu farzdır ama ondan sonraki vakitler içinde efendimizin tavsiye ettiği oruçlar vardır. O oruçları da tutunuz. O oruçlardan da sevabına nail olunuz. Çünkü oruç Allahu Teala Hazretlerinin "Oruç benimdir. Onun mükafatını ben vereceğim." diye sevdiği, sahiplendiği bir ibadettir. Mükafatını ben vereceğim. Yani demek istiyor ki bunu başkası hesaplayamaz, bunun ne olacağını bilmez. Orucunu güzel tutarsa sevabını çokça verir demek yani. Çok çok takva ile tutarsa orucunu bir gayri hesap sevaplara nail olur çünkü sabredenlerin sevabı inna yuftasabi rûne ejrahum bir gayri hesaptır. Verâ <gülüyor> eturacîlen min ümmeti min beyni yedehi zulmetün. Şimdi metinde bir rakam koymuş, kamera çıkma yapmış, başka bir nüssadan oraya geçiyorum. Min beyniyle hizulmetün ve min kalbiyle hizulmetün ve an yeminiyle hizulmetün ve an şimaliyle hizulmetün ve min teukuyle hizulmetün ve min tahtıyla hizulmetün fajatı, hujjeti, hajjeti ve umratu fıstak rajağı ne zulme? Bir adam gördüm ki diyor efendimiz bu sefer. Önünde karanlık, ardında karanlık, sağında karanlık, solunda karanlık, üstünde karanlık, altında karanlık. Etrafını karanlıklar sarmış bu adamın, zulmetler sarmış. O bu haldeyken baktım ki haccı geldi, ömresi geldi, bu yapmış olduğu hac ve ümre onu o karanlıktan çıkardılar. Demek ki insanın haccı ümresi ahiret karanlıklarından kişiyi kurtaracak, nura kavuşturacak, içini dışında aydınlatacak. Haccın ve ömrenin bir evvelki hac ve ömreyle aradaki günahlara kefaret olduğunu da hadis-i şeriflerinden biliyoruz. Mütakip cümle وَرَاَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِ جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ لِيَتْلُدَ رُوحَهُ eca'ahu birruhu validehi ferreddehu anhu bu da enteresan bu cümle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada buyuruyor ki bir adam gördüm ki ümmetimden ölüm meleği geldi onun yanına ölüm meleği niye gelir canını alacak yani ruhunu edecek, ölecek yani kişi hayatı sona erecek o ölüm meleği onun yanına tam gelmişken لِيَقْدِبَ li ruhahu Ruhunu kabzetsin diye, canını alsın diye. Canını almak için melek yanına geliyor. bir ruhu Vâlidehî. Ana babasına saygısı, sevgisi, hizmeti bir valideyini geliyor karşısına, dikiliyor melekül mevti. فَرَدَّهُ anhu, <feyle> <feyle> Melekül mevti ondan uzaklaştırıyor. Ne anladık bundan? Çok net olarak şunu anladık ki insan anasına, babasına saygılı sevgili hizmet edici olursa onların gönüllerini alıcı olursa evlat, evlatlık vazifesini güzel yaparsa ömrü uzun olur nasıl uzun olur? Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerinde buyuruyor ki bir valideyn ve sıla rahim ömrü uzatır nasıl uzatır? sana ne? hayatı veren sen misin? alan sen misin? alan veren Allahu Teala Hazretleri nasıl uzatırsa uzatır Kişinin ömrü uzar. O kadar. O bakımdan annenize, yani bunun münakaşasına girmeyi ben zahit görüyorum. Bilmediğin şeyden sanırım. Geliyor soruyor, Azrail'in kanadında kaç tane tüy var? Ne yapacaksın? Neyine yarayacak bu dünyada? Ne işine yarayacak? Efendim, e, Peygamber Efendimiz işte şeyi uzatır demiş, ömrü uzatır demiş ama insanın Efendim ömrü yazılmış değil mi? Eceli geldiği zaman efendim bir an öne gitmez, bir an geriye gitmez yazmıyor mu? Yazıyor. Yazıyor ama bu işin içinde kaderin esrarı var. Allahu Teala Hazretlerinin ilmi ilahisinin ezeli ve ebedi olmasının esrarı var. Sen onları anlayamazsın. Senin kısaca anlayacağın şey şu ki sıla-i rahim yaparsan, bir rivalideinde bulunursan ömrün uzayacak. O kadar. Sen kendine yarayan bir tarafa bak. Öbür tarafı Allah Teala Azze biliyor. Biliyor ve ona göre yapıyor. O o, o hesaba dahil oluyor. Ve ay türajlan min ve da yükellimu nehu silatul rahime inna rahimihi ve kellemahum ve kellemuhu ve Bu da enteresan. Hepsi enteresan. Hepsi dikkat çekici. Bu sefer bir başka kişiyi anlatıyor efendimiz gördüğü. Diyor. diyor ki bir adam da gördüm ki ümmetimden o Müslümanlara söz atıyor. Konuşmak istiyor. işte bir şeyler söylemek istiyor. Ama ötekiler onunla konuşmuyorlar. Bu da fena. Düşünün ki bir mahallede oturuyorsunuz. Komşuların hiçbirisi sizinle konuşmuyor. Bir topluluktasınız. Bir sınıfta öğrencisiniz. Bütün sınıf halkı sizinle konuşmuyor. Deli oluruz. Çok zor gelir. Dünya başına dar gelir. Biliyorsunuz, ve alet Serasetin leğine hullifû. Tevbe suresinde bahsi geçen hikayesi anlatılan 3 kişi ki seferden geri kalmışlardı. Allah onların tevbelerini kabul etti ama çok sıkıntılar çektiler. Efendim 54 gün, 54 gün ne olacakları belli olmadı. Ortada kaldılar. Peygamber Efendimiz buyurdu ki sahabesine bunlarla konuşmayın. Sahabeyi kiram şıp kestiler konuşmayı. E canım selam verdi mi alması lazım. Peygamber Efendimiz konuşmayın deyince selamını da almadılar. Var mı bir diyeceğim? Çünkü Efendimiz buyurdu. Bir de haber gönderdi. Söyleyin ona karısı da onun yanından ayılsın. Evin içinde de yalnız kaldı mı? Kaldı. Dışarıda da yalnız kaldı mı? Kaldı. Çarşıya gidiyor, pazara gidiyor, konuşuyor. Kimse cevap vermiyorlar. Öyle sıkıldı ki ayet-i kerimede buyuruluyor ki وَالْضَقَدْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ bimah رَحْبَةٍ yani yeryüzü bunca genişliğine rağmen onların başına dar geldi. Daraldılar. Kimse konuşmayınca. Bu adam da öyle. Kendisi Müslümanlarla konuşmak istiyor. Söz atıyor, konuşuyor. Onlar onunla konuşmuyorlar. Bir kabahati var. Yani tam Müslüman olsa herkes konuşur da. Ama sıla Rahim'i geliyor. sıla Rahim yapmış hayattayken. O geliyor ve ötekilere diyor ki İnne haza kana li Siz bu adamla konuşmuyorsunuz ama bu adam hayattayken akrabasıyla sıla-i rahim yapardı diyor. Onun üzerine konuşuyor. Onlar da konuşmasına mukabele ediyorlar. Aralarına alıyorlar ve Sara ma'ahum onlarla beraber gidiyor Müslümanlar. Bu sefer aralarına kabul ediyorlar müminler onu. Sıla-i rahim. Sıla-i rahim nedir? Sıla-i rahim ziyaretle olur. Mektup da olur hal hatır sormak da olur, mali bakımdan destek de olur. Mali bakımdan destek kısmına dikkatinizi çekerim. Yani Sıla-i sadece efendim gidip ziyaret etmek olarak anlamayın. Bu Sıla-i manasının içinde bir de mali bakımdan derdi sıkıntısı varsa destekte de oluvermek manası vardır. O manayı da insan okudukça anlıyor yavaş yavaş. O bakımdan dikkatinizi çekerim. Yani akrabanızı Sıla-i Rahim yapacaksınız. Gideceksiniz, geleceksiniz de mali bakımdan da destekleyin. İhtiyacı varsa da gözetiverin. Akrabayı gözetmek. Evet, Bu da insanı öteki Müslümanlarla beraber olmaya sevk ediyormuş demek ki. Ve ra'aytu racülem min ümmeti ye'tin nebiyyine halakun halakun efendim e, veya harekesi hilakun <tih> hilakun küllemâ merra ala <asympt> halkatin <diyorum> turi ceh, irtisaluhu min el cenabeti fe akhadha biyatehu fe ajdasahu fe uclisahu ila cembi. Veya şöyle de okunabilir: Ta'khudü biyadihi fe uclisahu ila cembi. İkisi de caizdir bu harflere göre okumak. Burada mana şu: Ve bir adam gördüm ki benim ümmetimden öteki peygamberlere gidiyor da onlar halka halka olmuşlar. Öteki peygamberler. Nasıl halka olurlar? Toplamışlar ümmetlerini. Halka halka olmuşlar peygamberlere gidiyor. Küllemâ merre ala halkatın. Hangi halkanın yanına gitse Turi'de. Kovuluyor. Girme buraya. Gelme aramıza. Burası senin yerin değil diye tart ediliyor. Kovulmak yani. Alınmamak. Yüz geri edilmek. Men edilmek. Bunun yanına irtisa minel cenâbe. cünüplükten yıkanması geliyor. Cünüplükten yıkanmak dünyadayken cünüplükten yıkanması o ibadeti geliyor ve ekhaze ekhaze biyedihi, onun elinden tutuyor olabilir. mana böyle olabilir. Eğer öteki türlü okursak fe ahužü biyedihi, o artık o halde gelince ben onun elinden tutuyorum. Fe ücidi suhu ilacem bi onu yanıma oturtuyorum olabilir. Veyahut o onun elinden tutuyor da fe ejdesehu ila benim yanıma oturtuyor olabilir. Belki ilki daha güzel mana bakımından. Ona göre tercüme edelim. Bir adam gördüm ki ümmetimden peygamberlere geliyor. O peygamberler hepsi ümmetleriyle halka halka olmuşlar oturuyorlar. Hangi halkanın yanına varsa o halka ehli onu talep ediyorlar. Aralarına almıyorlar, sokmuyorlar aralarına. Kovuyorlar, men ediyorlar. Fakat bu adamın cenabetten yınması, cünüplükten yıkanması huyu vardı dünyada, ibadeti vardı. Bunu ihmal etmezdi. Bu geliyor, o adamın elinden tutuyor, onu getirip benim yanıma oturtuyor. Yani Peygamber Efendimiz'in halkasına kabul oluyor bir kimse cenabetlikten yıkandığı için. Muhterem kardeşlerim, tabii biz cami halkı buradaki insanlar bu işi bilen insanlarız. Nik nikaha gitmiş kardeşler var, çağırmışlar mesela İstanbul'un sosyetik muhitinden Şişli'den, nikah kıyacak adam, diyor ki hocam diyor, cünüplükten haberi yok diyor. Düğün yapacak gençler, cünüplük neymiş haber yok. Vah yazık, bu millet ne hale gelmiş ki adam evlenecek, ondan sonra aylar ayı, yıllar yılı, ömür boyu cünüp gezecek. Ona hayır mı gelir? Bereket mi gelir? Evde hayır mı olur? Düğün yaparlar, iki ay sonra boşanırlar. O çocuklarda hayır mı olur? Cenabet anadan, babadan gelen çocuklarda hayır mı olur? Olmaz. Şey olur hepsi. Asi olur, çeşitli hastalıklara uğrarlar, manevi dertlere çeşitli sıkıntılar çekerler. Bu millet dinini unutmuştur. Bu millet dinini unuttuğu için sizin ve bizim boynumuza boştur bu dini bilmeyenlere öğretmek. Eğer siz sanıyorsanız ki Camide mihraba oturmuş hoca efendinin Veyahut kürsüye çıkan hoca efendinin işidir bu işi tebliğ etmek Çok hata edersiniz Hepinizin boynunuzun borcudur İslam dininde Ruhbanlık yoktur ayrı bir şey yoktur Herkesin boynunun borcudur Emri maruf nehyi münker Mertebesine göre usulüne uygun olarak İslam için çalışmak Cihad etmek boynunun borcudur Siz de çalışacaksınız Neden çalışacaksınız ben gelirim, bu camide konuşurum, ama senin gittiğin her yere gidemem. Senin gittiğin, konuştuğun insanların her birisini zincire bağlasan, çeksen getirmek istesen buraya gelmez. Sen anlatacaksın orada iş yerinde anlatacaksın, mahallende anlatacaksın, efendim, dış muhitlerde anlatacaksın. Şimdi her biriniz 10 kişiyi anlatsanız, burada şimdi bin kişi varsa, efendim 10 bin kişiyi anlatılmış olur. Onlar da başkalarına anlatsa dalga dalga İslami emirler yayılır. İslam'ı öğreteceğiz. İslam'ın güzelliğini anlatacağız. Anlattığınız zaman herkes beğeniyor ve Müslüman oluyor. O halde anlatmak boyun borcudur vazifedir. Her birimiz dinimizi öğrenelim, dinimizin ahkamını başkalarına anlatalım. Böyle evlenip de cünüp yaşamak, efendim cenabet olup da aylar haftalar öyle gezmek Müslümana yakışmaz ve başına çok felaketler gelir. Birisi geldi Peygamber Efendimiz'e dedi ki evinde kıtlık, sıkıntı, geçim darlığı var. Ne yapayım? Düm alet tahareti yüvesse aleyken rızkı. Temizliğe itina et, rızkın bol olur dedi. Yani cünüpsen cünüp gezme. Abdestsiz gezme. Evi içi, evin içi kir, pas, efendim, süprüntü olmasın. O zaman rızkın bol olur dedi. Temizliğin böyle rızıkla manevi bir ilgisi vardır. Dikkatinizi çekerim. Ve râitü racilem min ümmeti yetteki yetteqil ve hecennele biyedihi an vecihihi tecaetu sadakatihu fe sarat zillen ala ra'sihi ve setere vecihihi yine ümmetimden bir adam gördüm ki cehennemin hararetinin şiddeti ki etrafa yayılıyor etrafa böyle ışıyor harareti cehennemin o hararetinin sıcaklığının fazlalığından yüzünü böyle eliyle koruyor. Ama şu sıcaklık gelmesin filan diye hani böyle insan başını çevirir elini şey yapar. O kadar cehenneme yaklaşmış. Cehennemin harareti onu böyle ısıtıp taciz ederken sadakası geliyor. Allah yolunda çıkartıp verdiği sadakası geliyor ve onun başına gölge oluyor ve onun yüzünü bu cehennem sıcağına karşı koruyor. Sadakası insanı hem cehennemden korur, nitekim Peygamber Efendimiz buyurdu ki cehennemden korunun, isterse bir yarım hurma ile bile olsa bir hurma yarısı bile olsa hurmayı böldün ikiye, yarısını sen yiyeceksin, yarısını da bir fakire verdin öyle bile olsa yani küçük bir hayırla bile olsa cehennemden korunun buyurdu. Cehennemden sadaka korur insanı. Mali fedakarlıklar korur, zekatlar korur hayrı sadakası insana efendim kıyamet gününde de güneş tepesine bir mil yaklaştırıldığı zaman da gölge olacaktır. Bu bir mil yaklaştı demek burada böyle şimdi Ankara'nın soğuğu başlamışken Özelif Camii'nde bir mil yaklaştı nedir anlayamaz insan. Ama şeye gitse hacca gitse Arafat'ta sıcağın altında efendim o zaman anlar dünyanın sıcağı böyle dünyadan milyonlarca kilometre uzaktayken Güneş insanın tepesini nasıl kaynatıyor görür. O zaman ruz mahşerde, mahşer yerinde tepesine bir mil yaklaştırıldığı zaman, yaklaştırıldığı zaman güneşin halinin ne olacağını, nasıl terlere bulanacağını anlar. Onun için bu her iki türlü ateşten korunmak için kesenizin ağzını açın, fukaraya tasadduk edin, zekatınızı verin ki zekat bu hakkıdır onu içinizde cebinizde gezdirip de başkasının hakkını yiyen cep parlandan olmayın. Bundan sonraki ve ra'itu raculen min ummeti caetu zebaniyetul azabi fecaehu emruhu bil ma'ruf ve nehyu anil munkar <gülüyor> pesten kalrahu Yine bir adam gördüm ki azap zebanileri ona gelmişler. Götürecekler, azaba giriftar olacak ama Emri marufu Nehyi münkeri gelip dikiliyor ve zebanilerin elinden o adamı kurtarıyor. Her biriniz emri maruf nehy münker edin. Demin söylediğim şeye geldi bu. Allah'ın emirlerini tebliğ edin. Allah'ın yasaklarını insanlara öğretin. Dinimizi insanlara bildirin. Halkı irşad edin. Hep birlikte çalışarak bu işi başaralım bu işi ileri dereceye götürelim, bu cahillik ortadan kalksın, bu kan davaları, bu sarhoşluk, bu ayıyaşlık, bu hırsızlık, bu rüşvet, bu iş bilmezlik, bu işten kaytarma, bu haram yemek kalksın ortadan. Memleketimiz eskiden böyle değildi. İslam varken, İslami ahlak, canlı iken böyle değildi. Şimdi gavurdan beter oldu millet. Gavurlardan beter oldu. Yani onlar biraz az çok nizam biliyorlar, bizim zıpırlar hiçbir şey bilmiyor. O hale geldiler. Onun için emr-i maruf, nehiy-i minker eyleyelim. Ve rai turacilan min ümmeti heva fit nabin. Fecayetu dumu uhlati beka biha fit dünya min kashifillah ve akrjetu minenlar. Ve bir adam gördüm ki yine o gördüğüm manzaralar arasında efendim cehenneme uçuyor. Yani uçuruma uçmak tarzında öyle kuşlar gibi havada uçmak değil, kanatlı uçmak değil yüksekten aşağı cehenneme doğru yuvarlanmaya başlıyor. Yani uçurumun kenarından cehennemin ateşlerine doğru uhu, uçtu gitti uçuruma böyle bir durumda gördüm o adamı ama yarı yolda teca et hu dumu <gülüyor> gözyaşları yetişiyor imdada nasıl gözyaşları Ellati beka bihâ bi dünya min haşetillah dünyada haşetullah <gülüyor> kendisine gelip o duygu ile döktüğü gözyaşları geliyor, onu düştüğü yerden çıkartıyor cehenneme Düştüğü yarı yoldan yukarıya çıkartıyor. Onun için kalbimiz taş gibi olmasın. Halimizi murakabe edelim. Kendimizi muhasebe edelim. Şu dün günlerimiz nasıl geçiyor? Şu ömrümüzde şimdiye kadar neler yaptık, neler yapmadık? Kabahatlerimiz ne? Günahlarımız ne? oturalım burada ağlayabildiğimiz kadar ağlayalım. Çünkü çok edepsizlikler ettik. Çok günahlar işledik. Rabbimiz bize nimetlerini ihsan eyledi. Biz o nimetleri yedik yedik isyan eyledik. Yedik yedik aykırı aykırı gittik. Yengeç gibi yürüdük. Doğru yürümedik. Onun için oturalım da günahlarımıza ağlayalım. Eğer o gözyaşları bu gözlerden o rikat ile çıkarsa Allah korkusuyla cehennem ateşi o şeyden korkuyor. Aman aman aman sen uzaklaş benden. Niye? Senin gözyaşların benim ateşimi söndürüyor dermiş. Yani Allah koltuğundan ağlayan insanın gözyaşları cehennem ateşini söndürür. Onun için bu da şeyi ister muhterem kardeşlerim. Düşünmek ister. Tefekkür etmek ister. Tenhalarda şöyle bir zamanınız olsun. Çocuk çocuk uyuduğu zaman, kimsenin olmadığı bir zamanda seccadeyi yayın. Gözünüzü kapayın. insafa gelin. Halinizi bir müzakere edin kendinizi şöyle bir mürakabe edin, bir hesaba çekin, bakın bakalım beş para edecek bir haliniz var mı, yok mu? Yoksa ağlayın ağlayabildiğiniz kadar, edin tövbe edebildiğiniz kadar ve düzeltin halinizi. Ölüm gelmeden, iş işten geçmeden, fırsat kaçmadan insafa gelin, doğru yola girin. وَرَاَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِهِ قَدْ هَوَتْ صَحِيفَتُهُ اِلَى شِمَالِهِ فَجَاءَهُ خَوْفُهُ مِنَ اللّٰهِ bi بِصَحِيفَتِ fece'alha fî yine bir adam gördüm ki bu gördüğüm manzaralar arasında ümmetimden bir adam gördüm ki defteri amali uçtu sol tarafından geliyor malum kimisine defteri sağından verilecek kimisine solundan verilecek bu bir remiz bir alamet sağından verilme saidlik alameti solundan verilme şakıylık alameti günahkarlık alameti solundan geldi mi felaket Hesabı şiddetli olacak, mahvolacak. Sağından geldi mi, işin sonu tatlı gelecek demek. Gördüm ki adamın defteri amali, sahife amali sol tarafından doğru uçup geliyor. Ama o esnada Allah'tan korkması, titremesi karşısına geliyor. O sayfayı alıyor, sağ tarafına geçirip sağından verdirtiyor. Sayfası sahifesi, defteri amali sağından verilenlerden eylesin, Rabbimiz bizi solundan veya vera zahrından verilenlerden eylemesin. Vera'eytu reclen min ummeti kad haffe mizanuhu feja'ahu ifratuhu fesad kalu Yine bir adam gördüm ki bu gördüğüm manzaralar arasında teraziye amelleri konuluyor, tartılıyor ama sonuna yaklaştık. Ne yapalım böyle birazcık 50 dakikayı geçti. Efendim e, gördüm ki bir adam teraziye amelleri konuldu, tartıya vuruldu hafif geldi. Eyvah! Eyvah ki eyvah! Hafif geldi. Nasıl bir terazi bu? Bu teraziyi görünce melekler korkudan ağlaşıp titreşecekler. Öyle bir terazi ki semalar ve arz gibi. Günahları da alır sevapları da alıp hepsini tartma muktedir bir terazi Allah'ın öyle yarattığı. Burada amelleri az geldi sevapları az geldi eyvah terazi aleyhine hafif geldi iş bu esnada küçükken ölmüş yavruları gelirler, bastırırlar teraziyi ağırlaştırırlar küçük çocuklar muhterem kardeşlerim annelere babalara şefaatçi olacak evet ayrılık zordur evlat acısı çok büyük bir acıdır ama o evlatlar ruz mahşerde hesap günü mizan günü amellerin tartıldığı zamanda insanın cennete girmesine yardımcı olacaklar. Analarının babalarının elinden tutup Rabbimize yalvaracaklar Ya Rabbi bu benim anam, Ya Rabbi bu benim babam, bunu cehenneme atma diye onların kurtulmasına vesile olacaklar. İşte burada da mizanını ağırlaştıracağını Efendimiz söylüyor. Ve lâ aytu racülem min ümmeti şefiri cehenneme pecaehu cecelihu minallahi azze ve celle festenkazahu min zalike yine bir adamı gördüm ki cehennemin kenarına gelmiş ucuna hemen dudak yani sınır çizgisine gelmiş efendim düşecek düştü düşecek ama efendim onun Allah korkusu için telaşı Allah'tan efendim endişesi o husustaki gayreti vesairesi geldi onu kurtardı. Demek ki insan korku üzere olacak, gayret üzere olacak, telaşlı olacak ve e, bir şeyler yapmaya çalışacak. Başına bir şey gelebilir diye de endişe taşıyacak. وَرَاِتُ رَجِلًا مِنْ اُمَّتِ يَرْعَدُ كَمَا تَرْعَدُ سَعْفَتُ فَجَاءَهُ هُسْنُ زَنِّهِ بِاللّٰهِ فَسَكَنَا رَادَتُهُ niye bir adam gördüm ki hurma dalının sallanıp titrediği gibi titriyor. Dal gibi titriyor derler ya adama korkudan dal gibi titriyor derler. Sallanıp titreyip duruyor bir adam gördüm. Ona Allah'a karşı beslediği hüsnü zanlı geldi ve onu bu durumdan kurtardı ve adamın salan, sallantısı, korkusu geçti. Emniyete erdi. Muhterem kardeşlerim, hüsnü zanlı billah Allah-u Teala Hazretlerine hüsnü zan beslemek. Yani elhamdülillah Rabbimizin rahmeti çoktur. Zürahmetin, vasiatin, rahmandır, rahimdir. Dünya ve ahiretin hayırlarını ihsan eyledi. Umarım ki tevbelerimi kabul etmiştir. Umarım ki rahmetine beni de erdirir diye insanın hele ömrünün sonuna doğru allah Teala Hazretlerine karşı hüsnü zanlını yükseltmesi lazım. O da güzel bir şey. Ümitsizlik yasak biliyorsunuz. Haram. Yani haram manasında yasak. Çünkü Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de ayetle yasakladı. Buyurdu ki: "La taknatu min rahmetillah." Allahu Teala Hazretlerinin rahmetinden ümit kesmeyin. Ümitsizliğe düşmeyin, yâse düşmeyin buyurdu. Onun için Allah'ın rahmetinden ümit var olacağız. Ümitli olacağız. Öyle rahmet edecek ki Rabbımız, Allah bizi rahmetine gark ettiklerinden eylesin, öyle rahmet edecek, öyle rahmet edecek, öyle insanları affedecek, öyle insanları affedecek ki, hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor, şeytan bile heveslenecek. Ya dur bakalım ne oluyor, çok rahmet pazarı burası, galiba beni de mi affedecek, ne yapacak ama yağmıyor. O affolmayacak ama o mel'um bile heveslenecek. O kadar çok rahmet edecek. Allahü Teala Hazretleri bizi rahmetine erdirdiği, efendim rahmetine gark ettiği, mağlup ettiği kulların zümresine dahil eylesin. Verayturaculen min ümmeti yezhfu ale's sırati merraten ve yahfu merraten ve yataallaku merraten feca'at hu salatuhu alayya feahazat biyadihi fe'aqamathu ale's hatta jaze bir adam daha gördüm, ne manzaralar görmüş efendimiz, gözüne peygamberlik gözüyle, ne manzaralar Allah'u Teala Hazretleri göstermiş olmuş ve olacak, nice şeyleri göstermiş. Bir adam gördüm ki sıratın üstünden geçiyor ama bazen şöyle bir muntazam düzgün düzgün yürüyor, bazen de efendim düşüyor emekleyerek yürüyor. Habben yani iki eli üzerine Böyle arkasını da şey yapa yapa yürümek, sürükleye. Hani sürükleye. Düşünün ki bir adamın ayakları felç olmuş, nasıl yürür? Sürünür, elleriyle tutar, kendi vücudunu sürüklüye sürüklüye gider. Buna hak diyorlar. Yani bazen bakıyorum adama, güzel yürüyor sıratta, bazen düşmüş, böyle...